سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري لي لأمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوت أمري إلى الله إن الله بصير بالعبادة اللهم صل وسل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِ الْكَرِيمِ يَا إِلَهَ ve dışımızı İslam ve imanları ile tenvir eyle. Amin! Azamet, idrak edip ona göre Kulluk vaziyetini takınma, lütfuyla bizleri lütuflandır. Amin. Şeytan aleyhi maiz teyikanın azdırıp saptırmasından bizi masum ve mahfuz eyle. Amin. Kalbimizi tarih-i müstakimden inhiraf ettirme. Amin. Nefsimizle, şeytanımızla bizi bir an baş başa bırakma. Amin. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefi yav eyle. Amin. Amin. Amin, elfe elfi amin, bi hurmeti seyyidil ve velhamdülillahi rabbil alemin. İslam erkanından geçen hafta imanın rükünlerini de havi bulunan mübarek kelime-i şehadet, kelime-i tevhid üzerinde bir nebze durduk. İslam imani müesseseleriyle ve İslam'a ait muamelatı ile hepsi tamamen kelime-i şehadete racidir. Ve bu şu şekilde tefsir bu şekilde yorumun ve irca etmenin ifadesi değil doğrudan doğruya La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Kutsi cümlesinin ruhunda İtikadın da, ibadetin de, muamelatın da, ahlaki bütün müesseselerin de mündemiş olduğunu az dahi olsa gördük. Bu mübarek cümleyi söyleyen insan, bütün müesseseleriyle İslam'ı yaşayacağını, İslam'ın emirlerini yerine getireceğini söz veriyor. Allah'a Allah'ın huzurunda söz veriyor. Diyor ki, ''Senin Habibi Edib'in vasıtasıyla getirip tesis buyurduğunu, evet. onun vasıtasıyla tebliğ ettirdiğin dinin bütün erkan, usul ve furuğunu kabul ediyorum, sana da söz veriyorum.'' diyor. Mümin bu kelimeyi günde birkaç defa söylüyor, pek çok defa söylüyor ve her defasında Allah'a daha evvel verdiği bu sözü yeniliyor tecdidi biat ediyor. Kalbiyle hissiyatıyla verdiği sözü kavrama ve muhtezasına göre amil olma lütfuyla Allah bizi lütuflandırsın. Amin. Bu söz onun ağzında birdi zeban iken ve o mütemadiyen inhiraflar içinde çırpınıp dururken Allah'a karşı ne büyük suyu edeptir. Allah bizi bu türlü sukuttan da muhafaza buyursun. Amin. Bugünkü kısa derste de daha evvel bazı dersler münasebetiyle işaret edip üzerinde durduğumuz namazın bütün kulluğun ezası bulunan namazın üzerinde birkaç kümle ile durup inşallahü teala İslam'ın sair erkanına intikal edelim. Çeşitli münasebetlerle namazın onun rükuunun sücudunun ve beş vakitte eda edilmesinin Günde beş defa Allah'ın huzuruna gelmenin, mabudu hakikinin ve maksudun bil hakkın, maksudun bil istihkakın, bu namazla bizde ne istediğini, namaz vasıtasıyla bizim bunu anladığımızı ve istediğine göre ona bu şükrü takdim ettiğimizi bir nebze anlatmaya çalışmıştım. Bir iki nüktesini de bugün inşallahü teala arz edeyim. Kur'an-ı Beyanda bu mevizenin başında okuduğum ayeti kerime namazın insanları fenalıktan alıkoyacağını söylüyor. Namaz kılan bir insan fenalık yapmaz. Biz bu mevzuda çeşitli teviller tefsirler yapar bir kısım namaz kılan Müslümanların haysiyetini muhafaza hususunda biraz da uzak tevillere saparız. Çünkü mümin namaz kılar ama fakat namazı onu fenalıktan men etmemektedir. Mümin namaz kılar ama bütün masil irtikab etmektedir. Bütün muamelatı haram içinde dönmektedir. İslami müesseselere yaklaşmamaktadır. Ve sadece Allah'a karşı kulluk vazifesini namaza inhisar ettirmektedir. Onu da gayet gevşek olarak yapmaktadır. Günde beş defa bazen camiye gelmemektedir. Camiye gelirse de Kur'an-ı Kerim'de esasen içi başka dışı başka olan insanların namazları anlatıldığı gibi namaz kılmaktadır. Esniye esniye gerine gerine tembellik ve tekasül içinde o namazı zorla yerine getirmektedir. Nedendir acaba namaz kılıyor da Allah'a karşı Allah'ın ibadetlerini şevkle yapmıyor? Nedendir ki namaz kılıyor da ne? namaz kadar ehemmiyeti olan sair İslam'ın erkanına riayet etmiyor? Bu bir sorudur ve çok müminler sadece Müslüman'ın haysiyetini muhafaza hususunda hassasiyetin ifadesi olarak demektedirler ki mümin namaz kılıyor ama şuurlu kılmadığından namazı onu fenalıktan men etmiyor. Bir başkasını da ben ekleyeyim. Diyelim ki eğer namaz kılan mümin namaz kılmasaydı daha çok fenalıklar yapacaktı. Bir tamamı namazı onu fenalıklardan men etmiyor ama tamamen de hiçbir fenalıktan men etmiyor denilemez. Namaz kıldığı saatte en az Allah'ın huzurunda bulunduğundan ötürü o dakikada dahi kazandığı sevap, o dakikada dahi kalbinin kazandığı tenevrat o kadar büyüktür ki bu hiçbir şeyle hesap edilemez, tartılamaz, ölçülemez. Biz bu tevilleri söyleyebiliriz. Fakat tekrar arz edeyim... ...bu sadece bir müdafaa tevilidir. Cenab-ı Hak bizi ıslah buyursun. Amin. Tariki müstakime hidayet buyursun. Amin. Gerçek mümin eylesin bizleri inşallah. Amin. Hiçbirimizin elinde senedi yoktur Allah'ın istediği manada... ...iman dairesinde bulunduğumuza dair. Ve yine hiçbirimizin elinde senedi yoktur. Günde beş defa camiye geliriz ama münafıkların defterinde bulunup bulunmadığımıza dair hiçbirimizin elinde senedi yoktur can geldiği zaman Allah'a verdiği söze sadık olarak hayata gözlerini kapamasına dair. Ali Cenab-ı Hak bu gibi geçitlerde, köprülerde imandan bizi ayırmasın <gülüyor> keremi lütfunu yar etsin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Allah'a karşı kulluk vazifesinde tir tir titrerse Ashab-ı kiram radiyallahu anhum hazretleri Allah Resulü'nün çok şiddetli ikazları karşısında emrolunduğunuz şeyin onda birini terk ederseniz kurtulamazsınız ikazları karşısında hassasiyetle İslamiyeti yaşadıkları halde en ileri safta bulunanlar dahi kendi nefislerinden imanla gideceklerinden hem onlar için de cennetle müjdelenenler dahi imanla gideceklerinden endişe duydukları, korku içinde yaşadıkları halde bizim nasıl titrememiz gerekiyor, onu şu anda dahi hala taşıdığımız kalbimize ve vicdanımıza havale edelim, hükmü o versin. İnşallah isabetli hüküm verir. Evet, camiye tam şuuruyla dahi gelinmese yine sevabı vardır. Yine büyük faziletlere mazhardır. Fakat, o namazın müminden beklediği şey ve namaz vasıtasıyla Allah'ın müminden beklediği şey çok büyüktür. Namaz vasıtasıyla mümin bütün hayatını İslam'a göre tanzim edecektir. Günde beş defa Allah'ın huzuruna gelecek ve seksen defa yüzünü yere koyacak, halıları öpecek, onların tozunu toprağını yutarken nefsinin nasıl burnunu büktüğünü, toza toprağa burnunu sürttüğünü gösterecek ve işte böylesine bir tevazu içinde Allah'a başını kaldıracak... ...veya ruhunu tevcih edecek diyecek ki... ...Allah'ım sen beni... ...gerçek manada Müslüman et... ...bütün sistemleriyle onu yaşamaya... ...muvaffak kıl... ...şekilden, gösterişten... ...formülleri yerine getirme... ...formül adamı olma zilletinden... ...aşağılığından, sukutundan... ...mahzum buyur diyecektir... ...ve Cenab-ı Hak'ta da... ...rahmetinden ümit ediyoruz ki... ...bu duayı kabul buyurur... ...evet biz camiye geliyoruz günde beş defa yarımşar saat burada otursak, günde beş defa da bu iki buçuk saat yapar. Bu iki buçuk saat içinde iki buçuk dakikası Allah'la beraber ise, milyonlarca seneye bedeldir bu. Ve bu anda bizim kazanacağımız şey bazen o kadar büyük olur ki, biz bunu dikkat buyurun hissedelim, etmeyelim, kıymeti yoktur. Allah biliyor ya kafidir, kalbin kazanacağı şey, Ruhun hissedeceği şey ve gönlün ondan istifade edeceği şey o kadar büyüktür ki bu inkar edilemez. Ehli dünya bunu inkar edebilir. Onlar diyebilirler ki siz camiye gidiyor ama bütün fenalıkları irtikap ediyorsunuz. O dakika kazandığınız ibadet sevabının onun dışındaki günahlarınız karşısında ne kıymetini ehemmiyeti olur? Evet o sevap, o sevabı Allah deftere yazıyor. Bu onu bizim manevi hayatımız, ruhi hayatımız hesabına kaydediyor. Bu tıpkı ehli dünyanın, kaldı ki onların yaptıkları şeyin esasen semeratı devam etmez bile. Bir gece eğlenirler sabahtan akşama kadar. Veyahut bütün hayat boyunca eğlenirler. Eğlencenin bittiği mevsimde o eğlenceden onların defterinde veya zevk alemlerinde zerre kadar bir şeyin kalıp kalmadığını hesap etmek lazım. Bizim camiye Allah'ın huzuruna gelişimiz, evet biz o anı çok geride bıraksak bile o birkaç dakikalık olsa bile fakat ezeli ve ebedi olan Allah hesabına baki olan Allah hesabını olduğu için o dakikalarımız befa kazanır, ebedi nur kazanır ve o nur inşallahü teala ahirette bizim karşımda çıkar. Bu tevilimde yine ehli talalet, ehli isyan, ehli küfrün Manasız müminlere taarruzı karşısında, müminlerin bir kısım kusurlarını serişte etmesi karşısında onlara karşı bizim müdafaa şeyimiz olacaktır inşallah. Siz bütün hayatınızı süfli artılarınız istikametinde itlaf ediyorsunuz ve elinize hiçbir şey kalmıyor. Sadece geriye damla damla ah ah bırakıyorsunuz. Biz de bize, mahkemeyi i kübrada, amellerin hesaba çekildiği yerde, Cenabı Hakk'ın huzurunda oh oh dedirtecek, az dahi olsa dakikalar bırakıyoruz. Allah dediğimiz, icabında bir damla gözyaşı döktüğümüz, bir an bütün hissiyatımızda Allah'a teveccüh ettiğimiz öyle anlarımız vardır ki, Allah Resulü, ubudiyeti kübraya mazhariyeti cihetiyle, li مَا اللّٰهِ zamanun sözüyle bunu ifade etmektedir. Benim Allah'la beraber bir anım vardır ki, bir anım ne melaike-i ne şu ne de bu o anda beni geçip Allah'a yaklaşamaz. Mü'min Mescit yoluyla, namaz miracıyla çok defa bu türlü dakikaları yakalar ve ukrevi hesaba baki, ezeli ve ebedi olan Allah hesabına defterine kaydeder, öteler ötesinde baki ve feyizli meyveler olarak onlardan istifade eder. İstifadeye Allah muvaffak kılsın. Şuurlu dakikalarımızı Allah çoğalsın. Daima kalbimizi kendisine müteveccih buyursun inşallah. Demek ki dikkat buyurun. Namaz ala külle hal insanı fenalıktan men eder. En azından namaz kılındığı dakikada mümin fenalık yapmaz. En azından. O dakikada, o saatte mümin camidedir. Güzel şeyler yapmasa bile fakat fena şeyler dahi yapmamaktadır. Menhiyattan uzak kalmaktadır, gıybet etmemektedir. Mevla'nın huzurunda olduğundan inşallah kalbi de selimdir, Allah'a müteveccihtir. Tesbih, evrat ve ezkar okumaktadır. Başkaları nefsin arzusu istikametinde yerlerde sürünürken, yüzlerini yere sürerken, Cenab-ı Hakk'a karşı da burnlarını dikerken, mümin o dakikada yüzünü Allah için yere sürmekte ve Allah hesabına yerleri öpmektedir. Başkalarının ayaklarını bastığı, kirlik çoraplarla kirlettikleri yerlere mümin, ağzını, gözünü, burnunu sürmekte, nefsini ve gururunu kırmakta, Allah'ın azametini ilan etmektedir. O bakımdan dikkat buyurun! Namaz, müminin bütün ibadetleri içinde, Allah'a intisabı en yüksek, en ulvi şekilde ifade eden muazzam bir ibadettir. Her ibadetiyle kul Allah'a intisabını ifade etmiş olur. Ben Allah'ın sanatıyım. O beni yaptı. Bir abide gibi, canlı bir heykel gibi Allah yaptı beni. Mümin Allah'a karşı kulluğuyla bunu ifade etmektedir zekatını verirken malımı da beni de Allah yarattı demekte Allah'ın malını Allah'ın kendisini ihsan ettiği güçle kazanan o insan Allah hesabına verirken bu intisabı ifade etmektedir. Ben Allah'ın mahlukuyum demektedir. Ben bendesiyim Allah'ın demektedir. Kendi hesabımı adıma tamam. Nasıl köle kendi hesabını alışveriş yapamaz? Kendi cüzdanına kazandığı şeyi koyamaz, ne verir. Ben de bütün etvarımda, hayati bütün davranışlarımda, bütün ef'alimde ve harekatımda Allah'a intisabımı ifade ediyorum. Namaz bunların en ulvisidir. Elbisenin secdede ve rükuda insanın yüzünün yerde sürünmesine, gururun kırılmasına kadar hem bedeni hem mali ibadeti cami en ulvi bir ibadettir. Bu ibadetle mümin en ulvi şekilde Cenab-ı Hakk'a intisap etmektedir. Allah bu intisaba tamına bizleri muvaffak kılsın inşallah. Namaz sayesinde müminin imani manaları ihya edilir. Yani kalpteki imana ait manalar namaz sayesinde yeniden hayata kavuşur. O la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiştir. Ve bununla iman dairesi içine girmiştir. Halbuki her gün uğradığı binlerce alem, içine girdiği çeşitli haleti ruhiyeler, karşısına çıkan rengarenk hadiseler karşısında efkarı allak bullak olmuştur. Kalbi altüst olmuştur. Mümin namaz yoluyla miraç yaparak, Allah'ın huzuruna yeniden çıkarak kalbinde nemalanmak, gelişmek üzere bulunan iman filizlerini ihya eder. Onları çeşitli muzır şeylerden korumuş olur. Menhiyat insanın imanını öldürür. Günahlar insanın imanını öldürür. Kalbi siyahlandıra siyahlandıra, nuru imanı tamamen kalpten çıkarır. Namazsa kalbe cila verir. İnsanı Allah'a yaklaştırır ve imani manalar insanın kalbinde ihya edilmiş olur. Ve yine namaz sayesinde insan nereden geldiğini, nereye gittiğini, haliki kainat hangi noktadan onu yürüttüğünü ve nereye kadar yürüttüğünü ve bu yürütmedi ondan almak istediği semere meyve nedir onu hatırlar insan. Ben o kimseyim ki Cenab-ı Hak yokluk alemine varlığı meydana getirecek kudret tohumlarını benim için attı. Beni kainatın yaratılmasına bir ille gaye yaptı, finalite yaptı. Benim sayemde benim yaratılacağım hesabına kainatı Allah yarattı. Ve sonra da beni yürüttü yürüttü ağacın bütün dalında bu dağında kökünde gezdirdikten sonra en uzak dalının ucuna getirdi. Bir çiçek açtırdı orada, yapraklar açtırdı ve beni meyve halinde icat etti. Ve böylece ben Ta o kökteki çekirdek ve bu baştaki meyveyim. Ben en başta en sonu bir arıya getiren bir hayti vussatım. Benim ibadetim sayesinde Haliki kainatın ulvi maksadı meydana gelecektir. Allah kainatı niye yaratmıştır? Görünmek ve bilinmek içindir. Ağaç ne kadar bilir Allah'ı? Hayvanat ne kadar bilir Allah'ı? Dağ ve taş ne kadar bilir Allah'ı? Bunlarda külli şuur olmadığından, mürekkebatı kavrayamadıklarından, illetle malul arasında münasebet kuramadıklarından kavradıkları dar açık hayatlarına bakan dar bir dairedir. Fakat insansa ezel ile ebed arasını kavrayacak kadar geniş ve külli bir şuura sahiptir nereden hayatının başladığını, nereye kadar gittiğini ve Allah'ın ondan istediği şeyin ne olduğunu kavrar. Evet, kainatın çekirdeği benim ve neticede meyvesi de benim. Allah beni ekti ve neticede yine beni meyve olarak aldı. Ama ben... Benim içimde meyve olarak çıkan ve benim içimde bu kainat ağacının çekirdeği olan Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam sayesinde yaptı bunu, onu yaptı. O insanlık ağacının meyvesi olması itibariyle insanlık onunla iftihar ediyor, o ağaca insibat, intisabından ötürü övünüyor. İşte namaz insana bu manayı dahi hatırlatır. Başka zamanda çeşitli vesilelerle bu intisabı da anlatmıştım. Yine münasebet geldikçe anlatacağım. Esasen derin ilahiyat meseleleri bunlar. Herkes, Her seviyedeki insan her meselesini gerektiği gibi kavrayamaz. Namaz ahireti hatırlatır. Günde kırk defa Fatiha-i Şerif'te Mâlik-i derken namaz fatihası ile sana ahireti hatırlattırır. Allah'ın huzuruna gelirsin. Allah'a hesap vereceksin. Yaptığın iyi ve kötü her şeyden mükafat veya mücazat göreceksin. Namazın dışındaki hayatında bir şeyler yapmış oluyorsun. İyidir veya kötüdür. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, rahim Maliki Yevmiddin dersin. Hant Allah'a mahsustur. Beni böylesine nimetleriyle perverdi eden Rahman ve Rahim de O'dur. Bütün ebedi arzularıma cenneti o isimlerle hazırlayacaktı O'dur. Fakat bütün hayatın hesabını bize soracaktı O'dur. Din gününün maliki O'dur. İnsanları sigaya çekecekti de O'dur dersin. Namazda kıyameti mahşeri bütün dehşetiyle ve eğer günahların varsa bütün fezatiyle, hataların varsa bütün şenaatiyle hatırlarsın. Sinema şeridi gibi gözün önünden geçirirsin. Az da olsa beş dakika namazın dışında sana bir istikamet verir. Dur insanoğlu, adımını yanlış atma dedirtir sana. Hesap var, biraz evvel onu hatırladın. Maliki yevmiddin dedin sen Allah'a. Ve sonra Allah'a ubudiyeti, yeniden intisabı ifade sadedinde İyyâkena abdû ve iyâkenestâin dersin. Günde bunu kırk defa Allah'a karşı tekrar edersin ederken de bunları düşünmek lazımdır. Bunlar namazda nirengi noktalarıdır. Allah'ı hatırlama mecburiyetinde olduğumuz noktalardır ki ehli kalp bunları unutarak kıldığı namazı iade eder. Biz de hepimiz içimizde bir kalp taşıyoruz. Bir kalbi hayatımız vardır. İnşallah sukut etmiş olmamak için biz de bu nirengi noktalara çok dikkat edelim. Ve namaz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamı hatırlatır. Tilkat ağacının çekirdeği o olması, meyvesi yine onun bulunması, ubudiyette kapıyı onun açması, duasıyla niyazıyla cennet alemini dahi onun açması itibariyle namaz onu da hatırlatır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken onu hatırlarız. اَتَّحَيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ derken, onun ubudiyet miracıyla, Allah'a kulluk miracıyla yükselip Allah'ın huzuruna çıkışını hatırlarız. Onun orada kainat hesabına, kainatın bütün ibadetlerini Allah'a takdimini hatırlarız. Bir hakkın, bütün mahlukatın halifesi olduğunu hatırlarız. Hazreti Adem'le insanlık alemine atılan tohumun, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'da sümbül verdiğini hatırlarız. Hazreti Adem'e o ağaçı yedirten hikmeti hatırlarız. Hazreti Davud'a o küçük kusuru işleten hikmeti hatırlarız. Ve Hazreti İsa salavatullahi ve selamuhu ala nebiyyina ve mecmeyin haziratına ben gidiyorum kainatın efendisi geliyor, sözünün manasını hatırlatır bize. Biz Allah'ın salli ala seyyidina Muhammedin derken de o zatı hatırlama, onun işvesi neşvesi içine girmenin neticesinde Allah'ım makamı Mahmud'u ona ihsan et, makamını genişlettir, Alabildiğine ulviyet ve kutsiyet ver. Biz de o zatın şefaati altında say olalım. Onun şefaatine mazhar olalım. Bunu hatırlarız, namaz bu işi de bize yaptırır. Bütün bu ulvi şeylere namaz insanı mazhar etmesinin yanı başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetler Namazsızlığın bu intisabı kopardığını, insanı Allah'tan uzaklaştırdığını, Resulullah'tan uzaklaştırdığını, ahirette Allah'a hesap vermeye göre adım atma şuurundan uzaklaştırdığını, insanı kopuk hale getirdiğini ifade eder. Kopmuştur insan Allah'tan. Kopana affedersiniz kopuk diyorlar. Namazsız insan Allah'tan kopmuştur, Resulullah'tan kopmuştur, Kur'an'dan kopmuştur. Varsa şayet imanı, kelime-i tevhidle, kelime-i şehadetle küçük bir intisabı vardır. Ve küçük bir şüphe ve tereddüt, bütün dünyasını karanlıklar içinde bırakır, onu mahvediverir. İnne Beyner reculi ve şirki terküs salah buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Veya inne beynel abdi vel küfri terküs salah İnsanla şirk arasında sadece namaz kılma veya kılmama vardır. Namaz kılmayan bir insana mümin denir mi denmez mi bu meselede tereddüt etmiştir ehli hakikat. Namaz kılmayan bir insan mümin değildir dese insan hata etmiş olmaz. Namaz kılmayan bir insan kafir demez mümin ona. dikkatinin, hitizliğinin ve hassasiyetinin ifadesi olarak. Fakat mümin olduğuna dair alamet ve nişanda yoktur. Demek ki namaz bir nişandır, bir alamettir. Onun için Allah Resulü, ''İnne Beyner recülü ve şirki terküs salah buyuruyor. Şirke düşmemek, müminlerin nazarında böyle bir sukuta maruz kalmamak için namaz kılacaksın, yoksa hakkında verilecek hüküm acıdır. ''Ve yine inne beynel abdi vel küfri terküs selah'' veya ''İnne beynel abdi vel küfri as salah'' Hadisi şerif çeşitli şekillerde rivayet edildi için çeşitlerini arz ediyorum. Kulla iman arasında sadece namazı kılma veya kılmama vardır. Onun için İbn Mesud'dan naklül biz ashabı kiram aramızda namaz kılmayanı hemen hemen kafir derdik diyor. Ve bu hususlar gayet galibi dikkattir. Kur'an-ı Muhaysir beyan bütün bu hakikatlara parmak basarak bir insan mümin mi, münafık mı Namazı miyar olarak koyuyor ve diyor ki: Ve إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلة Münafıklar namaza kalktıkları zaman da namaz kılarlar ama ağır ağır kılarlar. Atalet, meskenet içinde kılarlar. Bir yatsı namazını kılmak onlara o kadar ağır gelir ki, bir sabah namazına kalkmak onlara o kadar ağır gelir ki, günde beş defa camiye gelmek onlara o kadar ağır gelir ki, onu tekasül içinde ifade ederler. Ve kılarken de sadece halka göstermek için yaparlar. Kur'an bunu münafık alameti olarak anlatıyor. Ya kılmayanları nasıl anlatacak? kılanı tekasül içinde namazı yerine getireni bu kadar ağır bir ifadeyle dile getirirse Kur'an anlatıyor. Senin inandığın Allah'ımın kelamı dediğin Kur'an tevilsiz, tefsirsiz, sarih olarak anlatıyor. Ve iza ile ilassalati münafıklar namaza kalktıklarında kumu kusala. Tembel, miskin, ağır ağır kılarlar namazı. Ruhlarında ağırlık hissederler. Şöyle şen ve şakrak olarak, canlı ve heyecanlı olarak namazı ifade mahrumdur münafık. İnsan tir tir titremeli ve korkmalı. Namazdaki rehavet ve gevşeklik onun içinde endişe hasıl etmeli. Acaba bende münafıklıktan bir alamet mi var? Niye namaz bana ağır geliyor diye insan endişe etmeli. Cenab-ı Hak bu endişeyi cümlenin kalbinde yaratsın ilka buyursun inşallah. Yura <Gülüyor> وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ illa قَل۪يلًا İnsanlara karşı sadece mürailik yaparlar. O namazı gösterme namazı kılarlar. Ve Allah'ı da pek az anarlar. Bunlar Kur'an'da münafık alameti olarak anlatılmıştır. Ve yine Er'eytellezîne suresinde فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ أَنْفَلَاتِهِمْ <سَاهُونَ> Veil olsun onlara. Namazı sehv içinde kılarlar. Gevşek gevşek kılarlar. Bir namazlarında birkaç defa nisyan olur, birkaç defa unutma olur. Allah'ın huzurunda dururlar ama kalp dünyası, ruh alemi, fikir alemi tamamen başka ufuktadır, başka şeylerle meşguldür. Bunları Kur'an-ı Kerim münafık alameti olarak saymaktadır. Demek ki insan Allah'a teveccüh ettiği zaman ne kadar şuur uyanıklığı, hassasiyet ve titizlikle teveccüh ederse, ne kadar Allah'a karşı vazifesini titiz yerine getirirse, intisabı o nisbette kavidir. O nisbette Allah'tan, Resulullah'tan ve Kur'an'dan kopmamıştır. Fakat ne kadar gevşekse, namazı gevşek kılmadan alın da hiç kılmamaya kadar... Bu ondan alın da ibadetleri tamamen terk etmeye kadar ne kadar kopmalar varsa bunlar insanı neticede ipsiz, sapsız hale getirir ve sonunda da bodurlaştırır, meyve vermez hale getirir. Artık sen kainatta ne bir ağaçsın ne de o kainat ağacının çekirdeğisin ne de onun başındaki meyvesin sen sair canlılar gibi bir derenin kenarındaki bir ağaç gibisin onun için Kur'an-ı Kerim inhum illa kal anami belhum atal hatta bazen insan hayvandan daha aşağıya düştüğü için belhum <gülüyor> atal diyor ondan daha aşağıdır diyor demek ki cemadat derekesine düşüyor Sağırdır, kördür, kalpsizdir, cemaat derecesindedir. Çünkü Allah'la intisabı olmadı mı esmanın cilvelerini göremez ki, Allah'ın sıfatlarını göremez ki, Cenab-ı Hak'ın zatı hakkında bir fikre sahip olamaz ki, öyleyse kainata gelişi tamamen manasız, hiçbir kıymeti yok ve boşu boşunadır. Cenab-ı Hak bu sukuttan bizleri masum ve mahfuz büyüsün. Hiçbirimizin elinde iyi kul olmaya dair senedimiz olmadığından Allah'ın lütfuna çok ihtiyacımız var. Su kadar, hava kadar, yemek kadar ihtiyacımız var. Hem daha fazla her an teneffüs ettiğimiz hava kadar Cenab-ı Hak lütuftan bizleri mahrum bırakmasın. Amin. Namaz kulluğun remzidir. Bir insan... Allah'a kulluğunu itiraf ediyor mu, etmiyor mu, namaz kılıp kılmamasına bakılır. Kulluğun şiarıdır namaz. O yüzünü yere koyma var ya, öylesine Allah'a yaklaşmadır ki o, insan o halde Allah'a yaklaştığının dışında başka hiçbir şeyle o kadar Allah'a yaklaşamaz ki Allah Resulü bunu hadisi şerifleriyle ifade buyururlar. Akrabu مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللّٰهِ ve huve sâcidun Kulun Allah'a en fazla yakın olduğu an secdedeki hali, secdedeki keyfiyetidir. secdede öyle Allah'a yaklaşmıştır ki Allah Resulü bunu ifade ettikten sonra o esnada çok fazla dua okuyun buyurur. Biz vaka mezhebe hanifiyete üç defa, beş defa, yedi defa Sübhane Rabbiyal A'la veya azimle iktifa ediyoruz. Fakat sair mezheplerde pek çok dualar okurlar Allah Resulü Hazreti Ebu Bekir sair ashaba talim ve telkin buyurdukları dualar vardır. Mümin yüzünü yere koyduğu zaman secdede Allah'ım beni mağfiret et, Allah'ım bana merhamet ettir. Sana en yaklaştığım anda bu yakınlığı muhafaza etmeni, devam ettirmeni istiyorum der, dua eder. Umulur ki rahmetinden o, o yakınlığı devam ettirir. Secdedeki yakınlığı devam ettirir. Kalpten bütün masivayı attığı, Allah'tan başka her şeyi terk ettiği secdede Allah Resulü buyuruyor, çok dua etsin mümin. Bizde de bilhassa nafilelerde farzda imama uyma mecburiyetindeyiz. Bu türlü duaları secdede çok yapabiliriz. Ve böylece namazımız yine çok mübarek bir sözde ifade edildiği gibi horozun yem toplaması şeklindeki namaz olmadan yükselmiş olur. Allah Resulü'nün ifade ettiği manada miraç manasıyla bir kulluk vazifesini ifa etmiş oluruz. Allah bu türlü ifaya bizleri muvaffak kılsın. Bu namaz Müminler için gayet hafiftir ama Allah'a ve ahirete iman azaldıkça çok ağır gelir insanın gönlüne. Müminler namazı rahatlıkla eda ederler. Üzerlerinde onların bir kasavet olduğu, bir kapsali içinde bulundukları halde dahi başka hallerin şevki, vecdi ve zevki içinde namazı yine huzurla ve saadetle yerine getirirler. Fakat Allah'a ve ahirete insanın imanı azaldığı nispetle namaza karşı da alakası, şevki, aşkı hafiftir. Kur'an ifade ediyor. Ve inna hale kebiretun illa al haşiin. Namaz haşiin müstesna insan gönlüne çok ağır gelir. Allah'a karşı kalbine saygıyı yerleştirmiş, Allah'ın huzuruna çıkacağına inanmış insanlara namaz gayet hafiftir. Çünkü namazla mümin pencereyi açıyor, Allah'la Celle Celaluhu onun rahmetiyle yüz yüze geliyor, makam kazanıyor, makamı muallaya çıkıyor. Fakat haşi'in seviyesine yükselmemiş de, katiyen Allah'ın huzuruna çıkacağına inanmamış da, yarına çıkacağından daha fazla bir yakille ona inanmamış da, namaz onun gönlünde bir bardır. Namaza kalktığı zaman da üzerine ağır bir yük yüklenmiş gibi sıkıntı içinde, kalak içinde, ıstırap içinde, esniye esniye, uyukluya uyukluya namazı ifa eder. Allah muhafaza buyursun. Allah muhafaza buyursun. Bu hususta da yine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerini ifade edeyim. اَوْوَلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ اِذَا صَلُحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَاَنْجَهَ وَاِذَا فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ سَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالِ defa insanın ibadet ve kulluğundan Allah'a hesap vereceği şeyi namazıdır. Eğer namazı sağlamsa o insan felah bulmuş, ve kurtuluşa ermiştir. Eğer namazı bozuksa, gaflet içinde ifa edilmişse, şuursuzluk içinde ifa edilmişse, Allah'ın rızasına mukarin değilse, o insan haybet ve husran içindedir. O insan zarardadır. Cenab-ı Vâci Vücud zarara sukuttan bizleri muhafaza buyursun. Evet, namaz dinin direğidir. Namaz sayesinde hadisi şerifin ifadesidir bunlar. Namaz sayesinde insan bir sefineye biner ve selamet sahiline çıkar. Ama namazı şuurlu kılarsa namaz hayatının sair parçalarını dahi zapt-u altına alır, onları da tanzim eder, insan formülü edilmiş bir hayat yaşar, düzenli bir hayat yaşar, düzensiz karma karışık yaşamadan kurtulur daha evvelde bir derste bir münasebetle art etmiştim. Müminin saati namazdır. Sabah işlerini sabah namazından sonra yapar. Öğleden sonraki işlerini öğlen namazından sonra yapar. İkindi sonrası işlerini ikindi namazından sonra yapar. Akşam sonrası işlerini de akşam namazından sonra yapar. Sözünde edasında havasında hep namaz vardır. Falan yerde buluşalım ne zaman? İkindi namazından sonra. Saat 2'de 3'te değil. Falan yerde şu işi yapalım, ne zaman? Öğlen namazından sonra. Falan yerde şu iş üzerinde toplanıp bir karara varalım, ne zaman? Sabah namazından sonra. Allah Resulü'nün hayatında saat namazdı. ashabı kiramın hayatında saat namazdı. Kıyamete kadar gelecek bütün hakiki müminlerin hayatını tanzim eden namazdır. Mümin hayatını namaza göre ayarlayacaktır. Zahir işlerini namaza göre uyduracaktır. Sağdan kırpacaktır, soldan kesecektir, namaza uydurmaya çalışacaktır. Namazı işlerine uydurmayacaktır. Vakit bulursam mi bir yerde atıp namazımı kılacağım demeyecektir. Ben namazımı kılacağım evvela, vakit bulursam işlerimi yapacağım diyecektir. Namaz Allah'ın hakkıdır. 24 saatini değil 48 saatini bir insan satsa, birisine satsa, parasını da peşin alsa, o 48 saatin parasını aldıktan sonra günde beş saat Allah'a vermekle mükellefse o beş saati verecek bu ve da beş kuruş iade etmeyecektir bir insan. Çünkü bir insan bütün hayatıyla birisine köle veriyorsa hayatı boyunca Allah'a karşı kulluk için ayrılan zaman yine Allah'a aittir oruç da Allah'a aittir zekat da Allah'a aittir haş da Allah'a aittir kimse önüne çıkıp sen benim bendemsin, esirimsin, memurumsun, bu saatini veremezsin Allah'a değemeyecektir. Evet namaz müminin saatidir. Her şeyimiz altüst olduğu gibi, bu hususta altüst oldu ve biz namazı arada bir yere sıkıştırıyor ve siviştiriyoruz. <gülüyor> namaz Angarya kabilinden yapılıyor, Allah muhafaza buyursun, kalpte bir bar gibi. Namazı hayata tatbik eden veya hayatını namaza tatbik eden müminler, mesut müminler, bahtiyar müminler inşallah Cenab-ı Hak sayılarını çoğaltarak bizim de bu bozuk düzen hayatımıza onlarla bir düzen versin, bizi düzene ulaştırsın inşallah. İnsan günde beş defa gelip Allah'ın huzurunda Allah'a karşı önceden verdiği sözü yenilemek, ahdu peymanda bulunmak, tecdid-i at yapmak suretiyle dikkat buyurun. Bunlar namazın manasına, nüktesine ait hadisi şerif manalarını ayet maallerine arz ediyorum. Ayet maali hadisi şerif malinden başka bir şey değildir. Fikrimde düşünüyorum. Aklıma gelenin de sadece metnini intikal ettiriyorum. Namaz kılmakla mümin Allah'ın bütün hayata hakim, hakimi mutlak olduğunu itiraf eder ve Allah'a dehalet eder. Hakim yalnız Allah'tır. Kelime-i şehadetin manasını tahlil ederken, itminan ancak Allah sayesinde olur, itaat ancak Allah'a olur, iltica ancak Allah'a olur, kulluk da ancak Allah'a olur manalarının, kelime-i tevhidin ruhunda saklı bulunduğunu söylemiştim. Mü'min namazda bunu yapar. Sadece hakimi mutlak Allah olduğunu itiraf eder. Namazın içinde okuduğu fatiha ile namazın içinde dile getirdiği tesbihatla salih olarak bunları söyler. Elhamdülillahi Rabbil alemin'dir. Hant alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Niye Allah'a mahsustur? Başkasına acaba bir medihde bir senada bulunamayız mı? Başkasına hamd edemeyiz mi? Edemeyiz gözümüze ziya sürmesini çekmeden ve gördürmek için güneşi gökyüzüne çivilemeye kadar ondan yeryüzünü sofra halinde önümüze sermesine ve ondan ağzımıza yeryüzü sofrası arasında münasebet kurmaya kadar, kalbe ümidi ve emeli perçinlemekten cenneti ötede yaratmaya kadar ve cemaliyle insanın gönlünü mesut etmeye kadar baştan aşağıya nimetlerle bizi perverde eden Allah'tan başka kime hamdedilir ki? Bütün bu nimetler hep onun elinden çıkıyor. Bir ağaçın eliyle sana meyveyi uzatıyor. Bir hayvanın memesinden sana abu hayat gibi sütü akıttırıyor. Bir yumurtanın içinden senin hayatını ayaklatacak protein sana takdim ediyor. Bu nimetleri verenden başka kime hamd edilir ki? O Rabbül Alemin'dir. Sen bunları itiraf ediyorsun. Bakın nimetleri vermede yine Kelime-i Tevhid'in manalarından bir tanesi bütün nimetleri Allah'tan bilmek manasıydı. Sen bunu itiraf ediyor, Allah'ın hakimiyetini kabul ediyorsun namazda. Elhamdülillahi Rabbil aleminde bunu görüyorsun ve söylüyorsun. O Rabbil alemindir. Her şeyi terbiye ediyor, kemale doğru koşturuyor. Seni bir yerde tutmuyor, dur gitme burada kal demiyor. Seni maddeden çocukluktan gençliğe, gençlikten olgunluğa, ondan yaşlılığa, ondan ölüme fakat bırakmıyor orada. Elinden tutuyor, huzuruna alıyor. Cemaliyle müşerref ediyor. Haftada bir gün huzuruna alıyor, sana yepyeni bir güzellik kazandırıyor. Cennetle seni teklim ediyor, tebcil ediyor, taltif ediyor. Bu nimetleri Allah sana veriyor, seni bu kemale doğru koşturuyor. Ruhen seni kemale doğru koşturuyor. Sen yine Kur'an-ı Kerim'in Resul-i Ekrem'e minnet sadetinde ifade ettiği gibi ne dini, ne imanı ne kitabı bilmezken Allah sana dini imanı kitabı öğrettiriyor. Kalbini terakkiye doğru kamçılıyor. Hissiyatınla sen meleklerin üstüne çıkıyor, onları çok geride bırakıyorsun. er Rahim derken Allah'ın Celle Celaluhu rahmaniyet ve rahmiyet noktasında dahi yine hakimiyetini itiraf ediyorsun. Dedi ki namazda insan okuduğu evradı ı ve Kur'an'da Allah'ın hakimi mutlak olduğunu söylüyor. Şirkten kurtuluyor, sebeplere hakiki tesir vermiyor. Öldüren de sensin, kaldıran da sensin, yaşatan da sensin, kemale doğru sevk eden de sensin. Her şey senin elinde, her şeyin dizgini senin destek si kudretindedir diyor ve Allah'ın hakimiyetini itiraf ediyorsun. Maliki Yevmiddin diyorsun. ...kaçılamaz, mülkünden dışa çıkılamaz... ...bir kemale doğru sevk edersin... Sonra davet edersin, hayat yükünü sırtından alırsın, terhis edersin, askerlik vazifesini bitirirsin, kabre alırsın, cennete baktırırsın veya hayatı suistimal ettikse cehenneme baktırırsın. Orada gördüreceğini gördürürsün, yapacağını yaparsın, kurbu huzuruna alırsın, iyi kötü her şeyden sigaya çekersin, ağızdan çıkan her kelimeden, etrafa atfedilen her bakıştan, kabartılan her kulaktan ve her duyuştan ve ve kabaran her kalbi meyalandan, kalbi heyecandan insanları sıgaya çekersin, hesaba çekersin. İşte o günün maliki sensin. Kimse senin mülküne müdahale edemez diyorsun. Mahşerde dahi limenil mulkul yevmlillahil vahidil Kahar <gülüyor> Ayetinin ifade ettiği hakikati Allah'a veriyorsun. Hakim sensin diyorsun Allah'ım. Bütün Fatiha'yı biz sonuna kadar burada okusak her noktada Fatiha'nın her kelimesinde hakimiyetin Allah'a verildiğini görüyoruz. Subhan Rabbiyal Azim'de de bunu görüyoruz. Subhan Rabbiyal Aile'de da bunu görüyoruz. Seni tesbihü takdis ederiz yücesin. Tesbihü takdis ederiz Aile'sin. Dediğimiz zaman hep bunu görürüz. Rabbena alekel hamd dediğimiz zaman bunu görürüz. Allahu Ekber derken bunu görürüz. Elhamdülillah derken hep bunu görürüz. Ve Allah'ın hakimiyetini kıldığımız kırk vekat namazda 80 tane secdede, okuduğumuz 40 tane Fatiha'da ve şu kadar zamm-ı surede biz birliği zevan ederiz, tecridi biat ederiz, Allah'ın hakimiyetini ifade ve itiraf ederiz. İfade ve itirafa ki bu vacipül hukuk ve takaddüs hazretleri muvaffak kılsın. Bunları şuurlu yaptırsın. Duya duya bunları huzuruna gelmeye bizleri inşallah muvaffak kılsın. Eshabı cehennem Cehenneme girişlerine iki menfi, iki müsbet sebep söylerler. Onlara, eshab Yemin, Allah'ın lütuf ve keremine mazhar olanlar, ma sevekekum fî sakar diye soracaklar. Sizi cehenneme sevk eden sakarı atan nedir? İnsana Allah bir mantık vermiştir. Ve kalp vermiştir. Kalp ebetten başka bir şeye razı olmazken, hissiyat ebetten başka bir şeye razı olmazken ve insan aklı da iyi kötüyü birbirinden tebrik etme kabiliyetindeyken sizi cehenneme sokan nedir? Nasıl oldu da cehennem yoluna gittiniz? Hayatınızı su istimal ettiniz, çirlettiniz. Parkta, sinemada, pazarda, şurada, burada geçirdiniz. Ahiret pazarına gelmediniz. Ahiret ticaretinin yapıldığı yere gelmediniz. Gönlünüz Allah'a teveccüh etmediniz de burada Sakar'a sukut ettiniz. Sakar, cehennemin korkunç derelerinden, gazab-ı ilahinin alev alev kabardığı yerlerden bir tanesidir. Diyecekler ki iki menfi, iki müspet sebep anlatıyorlar. <Gülüyor> biz namaz neydi bilmezdik onu. Ezan okunurken, büyük Allah'tır diye minarelerden haykırılırken ve şeytan da bu sesi Allah Resulü'nün ifadesiyle duymamak için kaçarken biz de şeytan gibi kaçardık o sesi duymamak için. ''Yumuşak döşekte yan gelip sağdan sola dönerken, sabah müezzinde Allah büyüktür, şahadet ederim ki o mabudu mutlaktır.'' diye ilan ederken, Allah'ın büyüklüğü müezzin dellalıyla dile getirilirken rahatsız olurduk, kulaklarımızı tıkardık. ''Lemnekum inel musallin'' ve cemi sıgasıyla isim şekliyle ifade edilmiştir. ''Biz hiç namazın semtine, salahına sokulmazdık.'' diyor. Namazla alakamız yoktu. Surenin sonunda فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرَةً diyor. فَاَنَّهُمْ حَمُرُمْ مُسْتَنْفِرَةً فَرَّتْ مِنْ قَصْوَرَةً Kur'an'ın söylediği şeyi söylemede haşa cemaate karşı da Allah'a karşı da suyu edeb olmaz. Bir yaban eşeğinin arslandan kaçtığı gibi namazdan kaçarlar diyor onlar. Kur'an anlatıyor bunu. O nasıl kaçar, namazı nasıl müstenker görür, nasıl kerih görür, nasıl garip görür, nasıl ağır görür, ona benzetiyor. Tekrar adını söylemeyeceğim, o mahluka benzetiyor Kur'an-ı Kerim. Evet, لَمْنَكُ مِنَا musallin diyor. Bu ayetten birkaç ayet sonradır o. وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Bizi bu sekere sukut ettiren ikinci şey, miskinin elinden tutmazdık. Fakire yardım etmezdik. İsrab içinde kıvranan İsrabı ile kıvranır. İnlerken biz o iniltiyi neyden çıkar Ses gibi kabul eder. Adeta haz duyardık. Vahşet ruhumuza işlemişti. Sadistik adeta. Vahşetten hoşlanıyorduk. Lemneku min al musallin, valemneku nut miskin. Bunların ikisi müsbet şeydir. İki şeyi yapmıyorduk. Yapılması gereken şeyi. Terekkimize medar olacak iki şeyi, bir bedenden bir de maldan fedakarlıkta ve feragatta bulunmadık. Beden Allah'ındı, mal da Allah'ındı, vermişti. Ariye olarak aldığımız bu şeyleri yerinde kullanmadık. O bedene bugün burada malıyla beraber Allah azap çektiriyor. O mal da yine hadislerin ifadesiyle... Yılan çiyan akrep olmuştur, sağdan soldan onu sokmaktadır. Bir hakkın hakkı eda edilmemiş o mal, o da orada yılan çiyan olmuş, onu sokmaktadır. Allah Resulü misali tablolarda müşahede ettiği bu hakikati bize ifade buyurmaktadır. Şuca diyor, başının tüyü zehirinin çokluğundan dökülmüş, bir yılan gibi malı onu sokacaktır diyor. Sahih hadislerde sallallahu aleyhi ve sellem. Vakunna nahudu مَعَ الْخَائِد۪ينَ Biz namaz kılmıyor, miskinin elinden de tutmuyor, yetirmiyorduk. Bununla da kalmadık. Biz batakçılarla düşüp kalktık. Vakunna nahudu مَعَ الْخَائِد۪ينَ Batakçılarla beraber, aşağılarla beraberdik. Zekatını vermedi, batakçıyla beraberdir. Namazını kılmadı, batakçıyla beraberdir. وَكُنَّا نُكَذِّبُوا بِيَوْمِ din. Bir de kıyamet günü hakkında kanaat-ı katiyemiz yoktu bizim. Namazı kırmıyorduk. Eğer Allah'a hesap vereceğimize inansaydık, günde beş defa Allah'ın davetine icabet edecektik. Eğer Allah'a hesap vereceğimize o haşir gününe inansaydık, Allah'ın malını Allah'ın istediği istikamette sarf edecektik. Bunların hepsinin arasında telazun diyeceğim birbirini gerektirme vardır. Namaz olmadığından dolayı zekat yoktur. Batıkçıyla beraberdir. Ahiret gününü tekzip etmek Ahiret günü teklif etmektedir. Zekat vermeyecektir, namaz kılmayacaktır, batakçıyla beraber düşüp kalkacaktır. Birbirini tamamlayıcı mahiyette hesabı cehennem, kendilerini cehenneme atan, iten, sakara atan esbabı sayıyorlar. Cenab-ı Vâci Bürcüt ve Takaddes Hazretleri sukut etmişleri kulluk semasına ila buyursun. Amin. Düşmüşün elinden tutsun, kaldırsın. Amin. Ve bizi de düşmeden muhafaza buyursun. Amin. Evet, bizimki Namazın manasına, Allah'a kulluğun manasına muafık olmasa dahi karınca gibi Cenab-ı Hakk'a kulluk yolunda bulunduğumuzdan ötürü husranda ve haybette değiliz inşallah. Husranda ve haybette olanlar, caminin yolunu unutanlar, Tecde yoluyla Allah'a yükselme yolunu unutanlar, düşünmesini, müteessir ve mütehassir olmasını unutanlar, gözünde yaşı kuruyanlar, kalbinde ıstırabı duranlar ve donanlar, esas haybette ve husranda olanlar onlardır. Allah bizi korusun, muhafaza buyursun. Namaz, bu da başka bir noktası, başka bir nüktesi. Pey der pey insan hatalarının dökülmesine sebeptir, vesiledir. Allah Resulü buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. اِنَّ الصَّلَاةَ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنْ مَجْتُنِ بَالْكَبَائِرِ اَوْ كَمَا قَالْ سَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ Namaz öyle bir ibadettir ki namazlar arasında işlenilen bütün küçük günahlar büyüklerden iştinab edildiği takdirde namaz o günahlara kefaret olur buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsan bilmeyerek hata yapmış olabilir. Namaza gelirken onlar dökülür. Bu hususta tafsilat verecek değilim. Sadece arz ettim, bir kısım noktalarını anlatacağım. Yoksa Allah Resulü abdest almadan başlar da sahih Buhari Müslim hadislerinde terhip ve terhipte yüzlercesi var. Abdest almada ellerini yıkarken ellerindeki günahlar dökülür diyor. Yüzünü yıkarken yüzündeki günahlar dökülür. Su gözlerine gittiği zaman bakmadan naşı günahlar dökülür. Kulaklarını mesederken oralarla kalbe giren günahlar gider. Allah'ın huzuruna gelip namazı kıldığı zaman ter terü taze, şebabetini yeniden kazanmış, ihraç etmiş olur. Günahlardan tamamen kurtulur. Hadis-i şerifleri vardır ki bütün bu hususlar ifade çok uzun zaman alacağından sadece bir kısım noktalara dikkatinizi rica ediyorum. Namaz sayesinde insanın hataları dökülür. Eğer Allah'ın kalbi uyanık yapması, duyguları hüşşar hale getirmesi, namazın dışındaki hayatı namaza göre tanzim etme şuurunu vermesi, eğerse manevi bir feyiz, bir istifade olur ki biz onu bilemiyoruz. Bu noktada da bir hususa müteyakkız olmanızı, dikkat etmenizi rica edeceğim. Bizim ahiret hesabına istifade ettiğimiz, nurlandığımız bazı cihatler vardır ki bunlar bizim mantıkı dairenin, akli ölçülerin tamamen dışındadır. Aklımızın ıptılığının dışında Cenab-ı Hak öyle bir nurlanma verir ki biz onun farkında değilizdir. Bir kelimeyi tevhid söyleriz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deriz. Biz bunun enini boyunu burada bugün ölçemeyiz. Melek bile ölçemez. Sadece melik ölçer onu. Malikül mülk olan Allah bilir onun kıymetini. Mahkeme'yi kübraya gittiğin zaman sen kendinde müşahede edeceğin bir nuraniyetin neden olduğunu bilemeyeceksin ve sana denecek ki bu senin bir namazındır, bu senin bir orucundur, bu senin bir kelimeyi tevhidindir. Ruhunda belki açıktan aça onu hissedemeyeceksin. Gönlünde onu duyamayacaksın ve ona doyamayacaksın. Fakat manevi yapında o büyük izler bırakacak. Pırıl pırıl hatlar bırakacak. Allah'ın huzuruna gittiği zaman onu görecek, duyacak... Doyacak ve hazdından kendinden geçeceksin. Daha evvelki daşta bıtaka halinde bütün seyyiatın karşılığına terazinin bir kefesine konan kelime-i tevhidin manasını arz etmiştim Bütün seyyiatı bazen bir namazın siler, süpürür, affettirir Allah'ın lutfu keremiyle. Öyleyse bu tek namazı kazanmak için namaza devam etmek gerektir. Çünkü o tek namaz bütün namazların içindedir. Velikullar içinde gizlidir. Mubarek saat 24 saat içinde gizlidir. Kadir gecesi senenin her gününde bir gün içinde gizlidir. Senenin bütün günleri içinde bir gün içinde gizlidir. Aynen öyle de senin makbul olacak, senin kurtuluşuna vesile olacak namazın senin bütün namazların içinde gizlidir. O tek namazı yakalamak ve onu ahiret defterine kaydettirmek için mescidin yolundan asla dur olmayacaksın. Ve Allah Resulü bu iki hususa da dikkatimizi çekiyor. Tembih ve irşat buyuruyor. أَلَا أَدُلُّكُمْ أَلَا مَا يَمْحُوا اللّٰهُ ve وَيَرْفَعُوا بِهِ الدَّرَجَاتِ Size Allah hatalarınızı silecek, süpürecek, affedecek ve derece derece sizi yükseltecek, evci kemale çıkaracak, makami muallayı ihrad etmenize vesile olacak bir hususu söyleyeyim mi buyuruyor Allah Resulü. Kalu, <gülüyor> bela, ya Resulallah. Evet ey Allah'ın Resulü söyle diyorlar. Allah Resulü buyuruyor. İsbâhul vudûi alel ila الْخُطَى اِلَى الْمَسَاجِدِ وَاَنْتِذَارُ الصَّلَاتِ بَعْدَ الصَّلَاتِ فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاتِ فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاتِ فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاتِ diyor üç defa. Evet onu söyleyeyim size Allah Resulü. Abdest almak, namaz için hazırlanmak çok zor olduğu yerde tas tamam abdest almak. Ebu Hüreyre bu tas tamam ayet için kollarını buraya kadar suvar, ta buradan yıkardı. Ya Abu Abdullah, mübalağa yapıyorsun derlerdi. Derdi ki Allah Resulü buyurmuşlardı ki, Cenab-ı Hak benim ümmetimi vurren ve muhaccelîn olarak haşredecek. Elleri yüzleri pırıl pırıl parlıyor haşredecek. Sorulmuştu ki neden ya Resulallah, abdestin tesirinden buyurmuşlardı. Ve Ebu Hüleyre, ilave etmişlerdi, ziyade etmişlerdi. Her kim yüzünde ve ellerindeki parlaklığın, nurun atmasını istiyorsa, abdest uzuvlarını mübalağıyla yıkasın. Ben buraya kadar yıkarım derdi. Ayaklarını da diz kapaklarının altına kadar var, ayaklarını da yıkardı. Ve işte buna ispahi vudu denir. Abdesti kusursuz tas tamam alma. Başka bir rivayette akaba veil olsun demişti. Topuklarda ve ökçelerde kuru kaldığından ötürü onlar cehenneme gideceklerini ihtiyacın etmişti. Bir taraftan bu fazileti ifade etmiş, beri taraftan abdesti tamam almamanın neticesinde, abdestsiz kılınan namaz neticesinde insanın manen sukut edeceğini ifade etmişti. Ve işte Allah Resulü bu hadisi şerifiyle meşakkatli olmasına rağmen abdesti tas tamam alma, günahlarınızı silecek, süpürecek, hatalarınızı silecek ve derece derecesizi kemale doğru yükseltecek hususlardan birisi budur. Bir, İkincisi, Allah Resulü buyuruyor, وَكَثْرَتُ الْخُطَى اِلَا الْمَسَاجِدِ <gülüyor> Mescidlere çok adım atma. Mescit uzak dahi olsa o mesafeyi kat etme, mescide gitme. Namaz kılınan yerlere gitme. Evi çok uzak dahi olsa tembellik yapıp, gevşeklik yapıp evinde değil, mescide gidip namazı mescitte cemaatle ada etme. Çünkü Allah'ın rahmeti cemaatle beraberdir. Allah ferde etmeyeceği bazı ihsanı cemaate eder ve o cemaata edilen ihsandan teker teker herfer kendi hissesine düşen tam o hisseyi alır. Bu hususta derin tahlil ister çok su götürür. Bir de bir namaz bittikten sonra bir daha acaba ne zaman vakit gelecek? Allah'ın huzuruna geleyim. Bir atımı yenileyim. Bir daha bir namaz kılayım. Gururumu bir daha kırayım. Allah'ın huzurunda secde edeyim. Hiç kimseye yapmadığım temennayı ve kulluğu yeniden bir daha Allah'a yapayım diye derin bir şevk Haz ve iştiyak içinde namazdan sonra namazı bekler dedikten sonra bu üç maddeyi söyledikten sonra ne tekke ve zaviye adamının rabıta dediği şey ne de şunun bunu şurada burada bekleme adı altında ortaya sürdüğü rabıta onlar asıl rabıtanın olmadığını, asıl rabıtanın işte bu üç husus olduğunu ifade ederek üç defa ısrarla ''Fezalikumur ribat, fedalikumur ribat, fedalikumur ribat.'' Sadık mısınız? Döneklikten uzak mısınız? Bağlı bulunduğunuz şeyi muhafaza mı ediyorsunuz? Bunu orada inşallah tamamlamaya çalışayım. İşte ribat budur siz İslam'a bağlı olduğunuzu itiraf mı etmek istiyorsunuz? İmana sadakatinizi göstermek mi istiyorsunuz? Bu hususta muhafız mısınız? Siz bunu koruyor musunuz? Bunun haysiyet ve namusunu korumada titiz misiniz? İşte ribat budur. Siz abdesti böyle alır, namazı böyle kılar ve namazdan sonra namazı intizar eder. Daima Allah'a kulluğu şevk ve içinde beklerseniz Allah'la alakanız bağınız Ondan kopmadan masum ve mahfuz bulunuşunuz ancak bu yolla ve bu sayededir. Cenab-ı Hak kemali ribata bizleri muvaffak kılsın. Tam bağa, mükemmel intisaba bizleri muvaffak kılsın. Yolunda sabit, daim İslami yaşama, yaşatma ve telkinde bizleri kaim buyursun. Onun keremi lutfundan başka hiçbir şey itimadımız, iktidarımız yok. Cenab-ı Hak kendisine güvenme ve kendisini vekil yapma lütfuyla bizlere lütflandırsınız. Şübu la ilme illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Lillahi'l Fatih. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi'l lezi hedana lehaza ve ma kunna lenehtediye leule enhedanallah.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 وَالَّذِينَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ وَبَلَّانَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِ الْكَرِيمِ Muhterem Müslümanlar! Kıymet verdiğimiz, takdir ettiğimiz, değerli bildiğimiz şeyleri muhafaza ettiğimiz nisbette düşüncelerimizde doğru olmuş olacağız. Beğenip takdir ettiğimiz halde kıymet verip muhafaza etmediğimiz şeyler hareket ve sözlerimiz arasında böyle bir mübayenet, bir ayrılık olduğu zaman da insani seviyeden sukut etmiş olacağız. İnsan kıymet verdiği, takdir ettiği şeye bağlı olur ve hayatının sonuna kadar bu bağlılığı, prensip bilir. Asla ayrılmaz. Değer verilmeyen, kıymet verilmeyen şeylerdir ki ancak ayağın ucuyla bir tarafa itilir, atılır, yüzüne bakılmaz. Sen neye değer veriyorsun? Allah'a, Allah'ın rızasına mı kalbinde onu muhafaza edeceksin? Resulullah'a, O'nun sevgisine mi kalbinde onu vefat edeceğin ana kadar muhafaza edeceksin? Allah'a karşı günde beş defa ahdü peymanda bulunman, biatını yenilenmenin manasını ifade eden namazına mı kıymet veriyorsun? Onu vefat edeceğin ana kadar muhafaza edeceksin. Nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem harpta, kitalde, cidalde asla onu terk etmemiş, at üstünde asla onu bırakmamış, nasıl şeriat tam doğumunu tamamlamamış, kadın o esnada namaz vakti gelirse kılacaktır demiş, Öyle de sen namaza kıymet veriyorsan bir manası vardır diyorsan onu muhafaza edeceksin. Daha İslami nice kıymetler değerler varsa hepsine senin eğer bağlılığın varsa kıymet veriyorsan kıymet verişinde ve bağlılığın muhafazan ile anlaşılacaktır. Kur'an-ı Kerim gerçek müminler namaz kılar dedikten sonra sair vasıflarını sayıyor Bu arkasından da vallazihum ala salavatun Sadece kılmak, birkaç defa gelmek, ara sıra mescide uğramak değil. Hakiki mümin namazın muhafızıdır, ona devam eder. Namazdan asla ayrılmaz diyor. Biz meseleyi tamim ve teşmil edelim. Ne kadar İslam'ı erkan var. İnsanlar ne kadar şeye sahip çıkıyorlar sahip çıktıkları şeyi hayatlarının sonuna kadar gözlerini son defa açıp kapayıncaya kadar muhafaza ederlerse yalancı olmamış olacaklar o hususta münafık derekesine düşmemiş bulunacaklar Cenab-ı Hak bizi emaneti muhafaza hususunda hassasiyete ila buyursun, hususta bizleri muvaffak kılsın inşallah Herkes sadakatla bağlandığı şeyi muhafaza edecektir. Bizden evvelkiler İslamiyet'in muhafazası hususunda ailelerini muhafazada gösterdikleri hassasiyetten fazla hassasiyet gösterdiler. Irzına, namusuna toz kondurmamak için ne kadar uyanık, ne kadar titiz davrandılarsa müminin ırzı namusu olan, İslam'ın ırzı namusu olan hakayık Kur'an'a taarruz hususunda o derece hassas ve müteakkiz bulundular. Toz kondurmadılar, hanımlarının peçesine kondurmadıkları gibi kondurmadılar. İslam'ın yardım beklediği an yardımına koştu, onu sonuna kadar yaşatmaya çalıştılar. Bize kadar intikal ettirenler unutmayalım. Vefat edecekleri ana kadar bağlandıkları, takdir ettikleri İslam'ı muhafaza etmişler. Allah Resulü'nün asabından sallallahu aleyhi ve sellem ve radiyallahu anhum bizim yakın ecdadımıza kadar nisbi olarak az çok İslam muhafaza edilmiş, vefat edilinceye kadar ve bize intikal ettirilmiştir. Biz de inşallah Teala Kur'an'ın cemaati olarak Kur'an'ın davetine icabet ederek ona sahip çıkmaya çalışalım. Bu meseleyi tenvir edecek bir misal arz edeyim. İlk Kur'an'a hücum Kur'an'a taarruz, İslam'a karşı, Resulullah'a karşı baş kaldırma yemameti olmuştu. Allah Resulü hayattayken fitnenin ve isyanın kıpırdanışları müşahede ediliyordu. Onun için Allah Resulü dikkat çekmiş ve ashabını ikaz buyurmuştu. Elhak onlar üzerlerine aldıkları vazifeyi kendilerinden istenilenin çok üstünde gayet uyanık ve şuurlu olarak yaptılar. Yemame harbi bir aspiratör gibi bütün Müslümanları, bütün hafızları bir taraftan yutuyordu ama onların kanları, parça parça olan mübarek cesetleri de bir daha Arap Yarımadası'nda küfrü dirilmemek üzere boğuyordu. Bize kadar da o sağlam temeller üzerinde intikal etti. Yemame'de çok çetin ve zorlu savaşlar oluyordu. Bunlardan bir tanesini i̇bn Ömer gibi o asırda Allah Resulü devrinde daha alimliğini kabul ettiren Hazreti Ömer'in nadidi oğlundan dinleyelim. İlk defa Yemame'de savaşma başlarken, kılıçlar gökte çizdikleri kavislerle La ilahe illallah yazarken, Muhammedur Resulullah ahdü peymanına başlar, kurbanlık koyunların boğazları gibi kesilirken, Ebu Akil radıyallahu anh ileriye atıldı ve sol küreğinden saplanan bir ok da onu sol tarafını tamamen felç haline getirerek yere serdi ve biz bir sedye üstüne koyduk sol tarafı tamamen felç olmuştu, çadıra getirdik. O arada baygın kendinden geçmiş yatıyordu. Ve derken bir aralık ufak saflarda çatlamalar oldu. Ebu Akil yerinde yatarken Müslüman saflarında çatlaklık devam ederken na'yet çadırın içinde manibni ibn Adi'nin sesi duyuldu ve şöyle diyordu. Ya al ansar diyordu. Kerretun ala aduvikum kema cere fi huneyn diyordu. Ey ansar diyordu. Kur'an'ın ve İslam'ın yardımına koşun diyordu. Hüneyn'de yaptığınız gibi düşmana saldırı verin diyordu. O gün de bozulmuşlardı. Ve ansar Yardımcılar manasında olan Ansar, cidden İslam'a yardımcılığını göstermiş. Bu bir davetti, bu davete icabet gerekti. Ve yüzlerce insan Mani İbni Adi'nin etrafında toplanıyordu, o şöyle bağırıyordu. Ahlisuna, ahlisuna diyordu. En halisler etrafımda toplansın. Bugün doğranma günü. Eğer Kur'an çiğnenecekse, bizim cesetlerimizden geçen ayaklar onu çiğneyecektir. İbni Ömer diyor ki, Ebu Akila e baktım cenaze örtünün altında kıpırdamaya başladı. O Ansar'dı, yavaş yavaş doğruluyordu. Nereye dedim, sen mecruksun, yaralısın, seni çağırmadılar dedim. duymadın mı dedi, Ansar dediler. resul Ekrem giderken her şey bize emanet etmişti, yardımcılar diye bizi göstermiş, bizi tanımıştı. Ansar bir vadiye gitse, bütün insanlar bir vadiye gitse, Ansar'ın vadisine giderim demişti. ''Ben adımla çağrıldım, gideceğim.'' dedi. Kalktı ve kılıcına doğruldu. Kılıcın üzerine zor tutunuyor, dayanıyor ve şöyle diyordu. ''Ya alel ensar, aduvun kema fi hüneyn. diyordu. ''Hüneyn'de olduğu gibi saldırın, Allah için saldırın, Kur'an için saldırın.'' diyordu. Yaralı mecruhtu ama, fakat öyle heyecana gelmişti ki, çok zorladım, durduramadım. Düşman saplarına daldı, kulağı kesik ammarlarla beraber, Hattab'ın oğlu Hazreti Zeydler'le beraber bir sürü şehit sahabe ile Ebu Zeyfe ile beraber o da o toz toprak içine karıştı ve bir aralık gözümden kayboldu. İş bitmişti ama kafirin işi de bitmişti. Allah Resulü'nün adını taşıyan bayrak yemamenin surlarında dalgalanıyordu. Hazreti Halid Allah'ın tevfik ve inayetiyle küfrü kısa bir zamanda tarumar etmişti. Müslümanın sayısı binde ama Allah bir ayetiyle bir mümin on kişiye bedeldir demişti 80 bin kafir orada tarumar olmuştu Ben ayet İbn Ömer diyor ki Ebu Akili aradım buldum kesik kolu bir tarafa gitmişti vücudundan da vücudunda da 14 tane ağır yara vardı Onun başını dizimin üzerine aldım mahzun mükedder yüzüme bakıyordu Acaba iş aleyhimizde mi neticelendi diyordu bana dedi ki kim mağlup kim galip, zor söylüyordu, kulağıma ağzına vermekle zor dönen dilinden ancak anlayabildim. Ebşir kutil aduvullat edin. Müjdeler olsun Allah'ın düşmanı öldürüldü. Konuşamıyordu, tebessüm ederek elini yukarıya doğru kaldırdı, bir şeyler mırıldandı, galiba elhamdülillah diyordu. Mümin en perişan, en mükedder, en münketir anında dahi. Hakkı müdafa davetine çağrıldığı zaman kendisinin çağrıldığını çok iyi idrak eder, hakka sahip çıkar, hakikata taraftar olur, ne pahasın olursa olsun onu muhafazada hassasiyet gösterir. Kodu kesilenlerin, kanadı kırılanların, bacağını orada bırakıp ayrılanların sayesindedir ki, Allah Resulü'nün tevhid deryasına attığı mevceler asrımıza kadar geldi. Bu asırda dahi Kur'an'a ve hakiki imaniyeye sahip çıkanlar Allah Resulü'nün o devirde attığı o küçük dalgaların bizim sahilimize gelmesinin ifadesidir. Cenabı Hak o küçük dalgalara iltihak etmek suretiyle büyük ümmandan haberdar olan uyanık müminler zümresine bizleri ilhak eylesin. Biz o aleme girdiğimiz zaman, o deryanın dalgalarına karıştığımız zaman... O türlü cansiperane mücadele ve mücadele ettiğimiz zaman, o türlü feragat ve fedakarlık ruhu içinde Hakk'a sahip olduğumuz zaman namaza mı bağlıyız, oraca mı bağlıyız, topyekün hakaik İslamiye'ye mi bağlıyız? Kur'an bize diyor ki Ey müminler koşun! İslam'a sahip çıkın, Kur'an'ın etrafında birleşin. yal Ansar sesi gibi kabul edelim. Biz müminleriz ve Kur'an bizi müminler unvanıyla çağırıyor. Adımızla çağırıyoruz. Ali, Veli, Bekir, Osman bütün bunlar hepsi toprakta kaybolacak. Sen dünyada yaşadığın mümin adınla kabirde öyle yaşayacaktın. Kabirde seni mümin diye çağıracaklar. Mahşerde mümin diye çağıracaklar. Hz. Muhammed de seni mümin diye çağıracak. Ve müminleri sancağının altına alırken sen mümin unvanıyla gireceksin. Öyleyse sen adınla müminler diye çağırıyorsun silinmez adında, Allah'ın koyduğu adında, Resulullah'ın taktığı ünvanla ve mahşerde geçer ünvanla, Ali ile Veli ile değil mahşerde geçen ünvanla çağırılıyorsun. Dudağı tesirden patlamış, kalbi münkesir ve mükedder olan 500 milyon İslam aleminin karanlık gecesini gündüz etsin. Haşrin sabahı gibi aydın etsin. Hakayıkı haşrın sabahında Cenab-ı Hak gösterdiği gibi göstersin. Ala inna ahsanel kelam yu'd'u'n nizam. Kalamullah el azizil azizül alim. Allahu kallellahu ve teala fi'l kelam ve izâ kura'l kur'ân festim'û lehu ve ensitû leallakum turhamûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر عظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammed kama sallaita ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim fil alamin rabbina innaka hamidun majid ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim ve ala ali Ibrahim fil alamin rabbina innaka hamidun majid warza Allahu anni Siddiq Abi Bakr vel Faruk Umar ve Osman ve Ali radiyallahu anhum ve anni sittati baqiyati al ashre Vaan istihabat ve tabiğin, Al ahiar min huwa alabrar, ve sellem tesi min kifiran ila yom elhachr ve elqarar, waḥshurna ma'hum biluṭkāmin, waḥshurna ma'hum biluṭkāmin. Allahumma Allah'ın kulları, itta Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'tan korkun, Allah'ın himeyesine girin. Allah'a itaat edin. İnna Allah ya'muru bil adli ve'l ihsani ve itaiz kurba. Şüphesiz Allah adaletle, Kur'an'da gösterdiği gibi cennete götüren doğru yolla size emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla mabudu mutlakı görüyor gibi ona kulluk yapmakla siz onu görmeseniz dahi her halükarda o sizi görüyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, İslam'ın yücelmesi, yükselmesi uğrunda, en yakın daireniz olan aile dairesinden başlayıp, mal, can, her şeyinizi sarf edip, İslam'ın yükselmesini temin etmekle size emrediyorum. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَذَكَّرُونَ Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyünden, küçüğünden, cemiyetin alıştığından, alışmadığından, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, İslam'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor, böylece size vazu nasihat ediyor, Ta düşünesiniz, binlerce bulanık ve karanlık yollarda yürümeden kurtulasınız, gayet aydın ve nurlu Kur'an'ın yoluna çıkasınız. Kuran'ın cemaatinin vardı yer olan Darüsselam'a selametle dahil olasınız. Akimiz salat. İnna salatet anha an Ve la ma